Allah Subhanehu ve Teala hepimizi korusun, rahmetiyle yargılasın, her hayrı nasip etsin, her şerden, şer eğlinden uzak kılsın. Havmimizin istediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Evet kardeşlerim bugün iman derslerine devam ediyoruz iman derslerinden büyük günah işleyenlerin tövbesiyle alakalı rivayetleri işleyeceğiz. Demin sohbetten önce de zikrettiğimiz gibi unutmayalım ki kardeşlerim bu din gecesi, gündüzü gibi apaydınlık bir yoldadır. İslam'da bir toplu inle başı kadar karanlık bir noktamız yoktur. İslam'da Halledemeyeceğimiz hiçbir meselemiz yoktur. Bu din tamamlanmış, kemale erdirilmiş, eksik hiçbir şey, ne yapılmamıştır, bırakılmamıştır. Hangi mesele olursa olsun ki, şimdi artık bu meselelerden tekfir meselesine giriyoruz ki en çok müşkülat olan ve insana müşkülat getiren meseleler bunlar. İnsan hani hırsızlık yapabilir. İçki içebilir, zina edebilir, Ebu Zer hadisini hatırlayacak olursanız. Ama bunları işlese aleyhi ve Vesselam ne diyor? Cennete girer, hatta Ebuzer'in Zer'in yerde sürtse de. Ama birine kafir derseniz, onda yoksa döner, dolaşır, durup dururken bütün amellerinizi ne yaparsınız? Heder edersiniz. Onun için bu meseleler çok önemlidir. Her karanlık nokta bizden kaynaklanır. Her yanlışlık bizden kaynaklanır. Biz yanlışa düşmeyelim, nefsimize, hevamıza yenilmeyelim diye Allah Azze ve Celle bizlere peygamber göndermiş. Peygamberle birlikte ne yapmış? Kitap göndermiş. Ne yapacağız? Aramızda ihtilaf ettiğimiz meselelerde ne yapacağız? Hal çaresi olacak. İhtilaf mı ettiniz Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine aval edin diyor. Ve iki tane de şart koşuyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Onun için kardeşlerim dinde kapalı hiçbir nokta yok. Bu bizim acizliğimizden kaynaklanır, eksikliğimizden kaynaklanır, nefsimize, hevamıza, yenilgimizden kaynaklanır. Mesela bazen insanlar konuşurlar. Ya insanlar işte elbisesine dikkat ettiği gibi, saçının tıraşına dikkat ettiği gibi işte dinine dikkat etmiyor kardeşim. Allah akıl vermiş diyor. Karışamazsın. Aynı ithamla birine itam ettiğin şeyi bir bakarsın her tarafın keçiyle koyunun misali sırt arır, durur. Burayı kapatmışındır ama şura hangi bir nedir? Açık kalabilir. Öyleyse kardeşlerim, her ne olursa olsun dinde bunun hükmü gelmiyorsa biz bunu deme hakkına sahip değiliz. Çok dikkat edin. Aynı ne bu Davut'taki o iki arkadaşın misalini hiç unutmayın. Birisi Allah'ın dinine çok dikkat eden, ibadetlerine çok dikkat eden, birisi ise sürekli yalpa yapan. Yalpa yapanı diğeri her gördüğünde "Yapma, Allah'tan kork." diye ne yapıyor? Uyarıyor. Ama bir gün diye diye diye sonunda diyor ki Allah seni affetmeyecek ve cennetine koymayacak diyor. İşte bu söz hem dünyasını hem de ahiretini ne yapıyor? Yakıyor. Tekfir meselesi o kadar basit bir mesele değil. Ve hiçbir İslam alimi tekfire bulaşmamıştır. İnanın tekfire düşen hep ayak takımıdır. Cahil, cuhala dediğimiz insanlardır. Hep nefsane hareket edenlerdir. Bir tane İslam alemi tekfirdedir diye getiremezsiniz. Yoktur. Ancak cahiller, yani ayak takımı bunlarla uğraşır. Çünkü yalan söylemesi mümkün olmayan o Resul diyor ki, bu tekfircilerle alakalı, onların yaşları genç, hülyaları bozuktur. Kur'an'ı kurlar. Gırtlaklarından aşağı ne yapmaz? Geçmez. Puta tapan bırakırlar, müminlerle uğraşırlar. İnanın sistemin en iyi koruyucusu, tağuti sistemlerin var ya, en iyi koruyucusu bu harici köpeklerdir. Aleyhisselatü Vesselam'ın lisanıyla cehennem köpekleri diyor ya Bukhari'de, İbn-i Mace'de gelendi bu ayette. İnan bu sistemin en iyi koruyucuları budur. Ve Şeyhül İslam İbni Teymiye, Allah kendisinden razı olsun, bir eserinde de böyle diyor. Yani şu tekfircilerin yüzünden müminlerin yüzü gülmüyor ve müşriklerin ekmeğine yağ çalıyorlar diyor. Çünkü gördükleri her grubu attıkları fikirlerle, tekfirleriyle ne yaparlar? Darma dağma ederler. Oradaki o topluluğun ayakta ne yapamazsınız, göremezsin. Bir ibadetten tutun, bir evlilikten tutun, bir okuldan tutun, bir yemeden, içtemden veyahut bir devlet başkanına kadar tutun hiçbir meseleyi Bunların yüzünden sağlıklı kimse öğrenemez. Korkudan insan öğrenecek soru bile soramaz. İnanın bu topluluklara ilahı sor anlatamazlar. Tevhidi sor anlatamazlar. Tağutu sor anlatamazlar. Çünkü kendileri tağut olmuş. Onun için sohbetin iman meselesinde yer yer tarif ettiğimiz gibi haricilerin düştüğü en büyük pislik imanın tanımındaki imanı bir bütün kabul etmeleri artma ve eksilmeyi ne yapmaları? Kabul etmemeleri, korkuda aşırı gitmeleri, fıtri olarak bunu akidiye yaymaları ve günah işleyen küçük olsun büyük olsun alelittah herkesi cehenneme postalamalarıdır. Biz bunları ayetlerle sıkıştırdığımızda ayetleri hep teville gitmişlerdir. Bir Nuh Aleyhisselam'ın kıssası, bir Adem Aleyhisselam'ın kıssası, bir İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası çünkü peygamberlerin de bildirilen bazı şeyleri var. Bunlara getirdiğinde a -hoo -hoo, geçiyorlar. Tekfir etmek zorundalar. Adem aleyhisselama o ağaca yaklaşma diye yasak konmadı mı? Yasağı çiğnedi mi? Kim bildiriyor bunu? Ne demesi gerekir bir haricin? Hı? İbrahim aleyhisselam yıldıza, güneşe, aya Rabbim diyor mu? Ne demesi lazım bunların? Ha? Nuh aleyhisselam o kafir olan oğluna, Ya Rabbi bu benim oğlum diyor mu? Ne demesi gerekir bunların? Demek ki, Demek ki ile bunların alakası yok. Kur'an'ı okuyorlar ama şuradan aşağı ne yapmıyor? Geçmiyor. Hükmü Allah'ın indirdiğiyle hükmet diyorlar insanlara ama kendileri ne yapmıyorlar? Hükmet onun için kardeşlerim bu dersler belki basitinize gidebilir ama basit değildir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman yetmiş küsur şube diyorsa ki öyle diyor, bu onlara en büyük o reddiyedir. Veyahut geçen haftaki dersten itibaren bugün de birkaç tane işleyeceğiz. Büyük günahlar dokuz tanedir, yedi tanedir, beş tanedir. Bunları ne yaptık? Teker teker işledik. En üstünü nedir? Allah'ın sizi yarattığı halde şirktir. Sonra zinadır, faizdir, adam öldürmedir diye ne yapıyor? Gidiyor. Ve günahlar da ne yapıyor? Üç ana kategoriye ayrılıyor. Aynen ayette geldiği gibi. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler niye oradan başlıyorsun lan? Fasıktan başlasana. Fasıklardır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen zalimlerdir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen kafirlerdir. Burada ne oldu? Fasık. Allah'ın menşiyetine kalmış. Dilerse azap ediyor, dilerse affediyor. Zalim, karışmam diyor. Git ikiniz halledin. Boynuzsuz, koç, boynuzlu, koçtan hakkını ne yapacak? Alacak diyor. Veyahut altının, dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Müflis hadisini gündeme getiriyor. Ve getirirken o diyor ameli diyor ufku öyle bir doldurur ki sanki koca bir ümmetin ameli gibi olur diyor. Gelen rivayeti okuduğunda dehşete düşüyorsun. Ama adamın hiçbir şeyi kalmıyor cehenneme yüzüstü ne yapıyor? Gidiyor. En üstünü en büyük zulüm nedir? Lokman Aleyhisselam'ın da bildirdiği gibi Allah'ın seni yarattığı halde şirk koşmaktır. Ve Nisa suresinin 36-48'de de Allah şirki asla ne yapmaz? Affetmez diyor. Bu bizim akidemiz kardeşler. Hangi mesele gelirse gelsin burayla ölçeceksiniz. Yani ana, temel taşlarınız bunlar. Bu taşlara bakacaksınız. Gelen günah, şirk boyutu mu, yani kafirlik boyutu mu, zalimlik boyutu mu, fısk boyutu mu? Hangi boyuttaysa o şeyde el alacaksınız. Eğer oradan çıkarsanız, unutmayın hislerle çıkarsınız. Naslarla değil. Bunu anladınız mı? Hislerle çıkarsınız. O hisler de sizi hayırlı bir yere ne yapmaz? Götürmez. Bir gün bir tanesi İbn-i Mesut'a geliyor radiyallahu anh'a. Ben diyor gari diyor 99 talakla boşadım diyor. Ne yapayım? Bana ne? Diyor? Ben bilmem. Nasıl bilmem bir şey söyle? E bizim dinimizde 3 tane diyor. Sen bunu 99'a çıkarmışsın. Ben bunu çözemem diyor. Yani dinde olmayan bir şeyle geleni ne yapamazsınız? Çözemezsiniz. Bak devamlı kullandığım bir cümle var, ezberlemişsinizdir. İslam birilerinin ürettiği bir şeylere cevap müessesesi değildir arkadaşlar. Bunu anladınız mı? Sorulan soruların muhatabı oldunuz mu bittiniz. Adem aleyhisselam böyle kandı. Eğer her sorunun peşine düşerseniz ayağınız kayar. İslam sor sorunu al cevabını programları değildir. İşittik, itaat ettik. Bitti kardeşler. Neden, nasıl sorularını soramazsın. Allah böyle istemiştir, bitti. Biz Yahudiler gibi işittik, isyan ettik diyemeyiz. 99 kişiyi öldüreni tövbe ettiğinde Allah cennetine koyuyor. Fahişe bir kadın çölde dilini sarkıtmış bir köpeğe inip pabucuyla su çıkarıyor. Allah ona rahmet ediyor. Bir tane sevabı bulunmayan bir adama bakın şunun diyor amellerine borç para verdiği o insanlara genişlik sağlayın genişlik sağlayın sözü adamı ne yapıyor cennete götürdü. Bu din böyle bir dindir bu din Allah'ın dinidir ve Allah'ın dininde biz sadece davetçileriz biz kadı değiliz birilerinin amellerini ele alıp da sen şöylesin sen böylesin deme hakkına sahip. Değil. Ama geçen haftaki dersleri de hatırlayacağımız gibi mesela namazı işledik, dosdoğru namazı işledik hatırlarsanız. tabii ki bu namaz da müminin alameti olduğu gibi kılınan namaz şekli münafığın da alametini ne yapıyor? Bize veriyor. Veyahut münafığın alametleri şu şu şudur diyor. Bu o adama illa münafık demen için değil, senin onu tespit edip şerrinden sakınman içindir. Ve davette ona nasıl yaklaşacağının uslubunu vahiye bakarak öğrenmek içindir kardeşlerim. Veyahut sende varsa, veya topu değil bir tanesi varsa nifaktan kurtulmak içindir o ilim. Yoksa illa birilerini değil. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu meseleler gerçekten özellikle tekfir meseleleri çok hassas meselelerdir. Her meselede olduğu gibi... Ama dediğim gibi israf edebilirsiniz, müsrif olabilirsiniz, cimri olabilirsiniz, tembel olabilirsiniz. Ama bu sizin ferdidir, Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Ama burayı aşar da birilerini tekfir boyutunda sen şöyle yapıyorsun, yatıyorsun, yatıyorsun, şunu yapmıyorsun, işte elbisene dikkat ediyorsun, saçına tıraşına, yaşantına ama dinle dikkat etmiyorsun, öğrenmiyorsun, şunu öğrenin, bunu deme hakkına sahip değilsiniz ama o adama bir şeyler öğretebilirsiniz. İslam'ı sevdirebilirsiniz, kolaylaştırabilirsiniz, huzur verebilirsiniz ama sertleşemezsiniz. Onu ne yapamazsınız? Dinden soğutamazsınız. Evet, devam ediyoruz rivayetlere. Allah'a isyana sebep olan her şey büyük günahlardandır. Allah ansızın bakmayı zikredip mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan Çeksinler, haramdan korusunlar. Daha önceki derslerde de misal vermiştim. Üç tane cehennem köpeği harici, tekfirci dediğimiz yanıma geldiler. Amaçları cehaleti umum manada mazeret gördüğüm için beni tekfir etmek. Birine dedim ki doğru söyle dedim. Yolda gelirken hiç kadına kıza baktın mı? Şimdi cevap vermedi. Bak senin akidene göre yalan söylemek nedir? Kafirliktir. Öbürüne sordum. Söyle bakayım bunun hükmü ne? Demiyor. Üçüncü hepsinden fanatik. Söyle lan dedim senin akidene göre kafire kafir demeyenin hükmü ne? Şimdi kendi akideleriyle şeye döndüler. Bizim kedinin oynadığı yumağa döndüler dışarıda diyorlar ki şimdi ben arkalarından bakayım. Lan diyor biz bu adamı tekfüre geldik. Hepimiz birbirimize kafir deyip gidiyoruz diye. Niye? Çünkü akideleri yanlış. Yanlış olan doğru akideye çarpar, geri döner, kendilerine gider. Ondan sonra bir tanesi onlardan sıyrıldı, geldi. Vallahi billahi baktım dedi. Hükmümle fısktı. Fısk. Ama dedim öbürlerine aynı hükmü söyleyemem. Çünkü onlar, kafir diyorlar mı? Diyorlar. Sana dediler mi? Merhamete geldiler. Kendilerinden olduğu için ona ne yapmadılar? E demediler. Bana gelince niye diyor? E ben ondan daha ilerideyim, Daha bilgiliyim. Sana dinini öğretiyorum bir yerde. Bana gelince diyor, kendinden olana demiyor. Onun için kardeşlerim, Allah Azze ve Celle orada ne diyor? Bakın. Kafirlere söyle gözlerini sakındırsın ne demiyor ne diyor mümin erkeklere söyle kime He? müminler gözlerini ne yaparmış sakındırırmış müminlerin gözleri de neymiş hayalıymış ve bununla alakalı birçok da ne var rivayet var öyleyse müminler ne yapacak her haline dikkat edecek buradaki ayete dikkat edin mümin erkeklere söyle diyor o insanlara söyle gözlerini haramdan sakındırsın değil ayet. Bakın mümin erkeklere mümin kadınlara var. Her ikisine de ne var? Bir emir var. Öyleyse bu ayet bile onlara bir yerde nedir? Reddiyedir. Ha müminlere derken Ha ben her haltı yerim müminliğimi korum. Yok sen her haltı yiyip müminliğimi ne yapamazsın? Koruyamazsın. Adamın biri arabayı park etti başşağı inince namın içine düştü. Şimdi lağımın içinden çıktığında oraya girdiği gibi mi çıktı? Ha? Öyle mi? Nasıl çıkar? Pis çıkar. Neye düştü? Çünkü lahma düştü, lahma bulaştı. Günah işleyen de böyledir. Temiz çıkmaz. Ha ne yapacak? Tövbe istiğfar edecek, amel isteyecek malını ne yapacak? İnfak edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi <gülüyor> e, tövbe edin. İnfak edin, o da günahlarınızı ne yapsın? Götürsün diyor. Evet, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İbn-i Abbas'a soruyorlar, Allah kendisinden razı olsun. Günahlar yedi tane mi diyor, büyük günahlar? Hayırdır diyor, yetmişe kadar sana ne yaparım? Sayarım. Yani bu yedideki kasıt sadece bir onları bildirmek içindir diyor. Yoksa diyor sadece şey dikkatimizi çekmek için diyor. Demek ki kardeşlerim böyle bir gelen ifadeler varsa illa o ile sınırlı değil. Yani o sadece sizin dikkat çekme. Yani mesela ben cinleri ve insanları diye başlıyor. Bu nedir? Bizden önce yaratılan bir varlık var. Ona ne yapıyor? Bir atıf var burada. Allah Azze ve Celle'nin dininde. Burada da öncelik nedir? Mesela Allah'ın sizi yarattığı halde eş koşma. Büyük günahların en büyüğü nedir? Budur. Ondan sonra büyüğüne göre, ondan sonraki büyüğüne göre mesela adam öldürmek, zina etmek, faiz yemek böyle ne yapıyor peşi peşine geliyor. İşte bu da sırf haramlara, Allah'ın haramlarına dikkat etme ve onlardan uzaklaşmak için gelen bunlar nedir? Naslardır. Allah Azze ve Celle beni de sizleri de nefsimizi de her türlü haramdan fısktan beri buyursun kardeşlerim. Ama buna dikkat edebilmek için çevrenize, arkadaşınıza, yediğinize, içtiğinize her şeye ne yapmanız dikkat etmeniz gerekir. Evet, Rabbim hayır versin. Ehli kıbleden büyük günah işleyenlerin tövbe etmeden vefat etmeler önemli meselelerden bir tanesi. Bunların işi Allah'a aittir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle dilerse bağışlar. Dilerse ne yapar? Azap eder. Bunu anladınız mı? Müslüman olarak öldü ama büyük günah işledi. Tövbe etmeden öldü. Yani biz bilmiyoruz tövbesini. Bunların işi niye kalmıştır? Allah'a kalmıştır. Dilerse cehenneme konulmalarını bir müddet azap görmelerini emreder ki bununla alakalı ayet ve hadisler borcadır. Sonra oradan çıkarılıp ya şefaatla ya da şefaatsız olarak cennete konulmasını emreder. Cehennemde sadece kafirler ebedi kalır. Bununla alakalı çok kafanızı karıştırmadan hani ana meseleleri öğretmek istiyorum. Ee, büyük şefaattan alakalı o hadis hatırlayacak olursanız en son cennetten çıkanlara bakın. Kömürleşmiş, taşlaşmış. Bunlar Allah'ın azattıları diye alını ne yapılır? Cennetteki abı Hayat suyuna atılır. Bunlar kalbinde hardal tanesi kadar iman olan nedir? Müslümanlardır, müminlerdir. Demek ki insan imanını koruduğu zaman ne kadar günah işlerse işlesin, cehennemde yana yana isterse kömürlesin, taşlaşsın, neticede cennete ne yapacak? Girecek. Bizim akidemiz budur. Bunu söyleyen Allah Azze ve Celle'dir ve onun Resuludur. Biz de işittik itaat ettik. cennette onundur. cehennemde onundur. Evet. Ee, Allah bizlere hayır versin. Demek ki bu şeyde, bu meselede de Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki kardeşlerim e, Nisa şey, Bakara 81'de hayır öyle değil. Kötülük işleyip Suçu kendisini kuşatmış olan kimseler cehennemlik işte onlardır. Onlar da orada temellidir ayeti. Bu ayette cehennemde ebedi kalacak olanların suçu kendisini kuşatanlar olduğu, müminlerin ise büyük günah sahibi olduğu, büyük günahlarında kişi kuşatamayacağını çünkü suçların başının küfür olduğunu, müminin de ise küfür olmadığını ona göre de cehennemde ebedi kalmayacağı. Gündemdedir kardeşlerim. Evet. Tövbe edenin azap görmeden bağışlanması konusundaysa, günahta ısrar edenin bir müddet azap göreceği, sonaca cennete gireceği gelmiştir. Allah kendisine ortak koşanları elbette bağışlamaz. Bundan başka dilediğini bağışlar buyurmuştur Nisa 48'de. Bu ayete göre Allah'ın haber verdiği şeyde aykırılık olmaz ve Vesselam'ın sünnetinde de bu şekilde ne yapmıştır? Gelmiştir. Yani kafirlik veya müşriklik olmadığı müddetçe cennete ne yapacak Girecek. Tövbe etse de etmese de. Ama tövbe etmişse dünyada bununla alakalı daha önceki rivayetleri hatırlayacak olursanız denizin köpüğünce, kumların adedince günahınız da olsa af zaman Allah sizi ne yapar? Mağfiret eder. Diyor ki bunun en güzel misali böyle en berrak bir şekilde anlayacağımız 99 kişiyi öldüren insanın misaline baktığımızda sadece neyi var bu adamın? Tövbesi var. Ameli var mı? Yok. Sadece iyi insanların olduğu yere doğru tövbe ediyor. Yola çıkıyor. Melekler ölçüyor. Tam yarıdan bir adım ileride rahmet melekleri adamı ne yapıyor? Cennete götürüyor. Demek ki tövbe Can boğaza gelmeden Neymiş çok çok Önemli ama can boğaza Gelirse tövbe kabul Değil bunun da en güzel Misalini Allah Azze ve Celle Yunus suresinin 90-91 Ayetinde bildiriyor ki Firavun tam öleceğinde ne diyor İman ettimdir İman ettim kime Musa'nın Musa rabbi diyor Allah Azze ve Celle ne diyor Şimdi mi Şimdi mi aklın başına geldi diyor. Demek ki ölüm sekaret halindeki tövbe geçerli. Sekaret demeyin, ölüm anındaki diyeyim. Çünkü sekarette biliyorsunuz İbn ebu Talip de sekaret halindeydi. Ali Vesselam kendisine gelerek amcacığım şu iki kelimeyi söyle de ben sana yardım edeceğimi umuyorum diyor. O ne yapıyor? Hayırdır. Yani sekaret ölüm döşeğine düşer ama ölüm anındaki tövbe geçerli değil. Buna bir delil de, Ali sallallahu aleyhi ve Yahudi komşunun çocuğunu ziyarete gidiyor. Onu ne yapıyor? İmana davet ediyor. Çocuk babasına bakıyor, babası işaret ediyor, çocuk iman ediyor. Ne yapıyor? Vefat ediyor. Allah Resulü ne diyor Ali sallallahu aleyhi ve sallam? Kardeşinizi bu pislere bırakmayınız. Evet, demek ki can boğaza gelmeden yapılan tövbe neymiş? Geçerliymiş. Allah Azze ve Celle bizi de neslimizi de iman üzerine ölmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bakın bunlar bizim için geçerli olduğu gibi herkes için de geçerli. Anlatabildim mi? Yani bu karşıdaki insan için de geçerli. Buradaki anlatmak istediğim küfürde yarışan insanlar olabilir. Yarışıyorsa bunun suçu sende de var. O senin arkadaşın. Kendi nefsine cennet istiyorsan ona da iste. Ama bizim en ufak bir şeyimizde her türlü ilişkiyi ne yapıyoruz? Askıya alıyoruz. Askıya aldığımızda karşıdakinin kaymasını ne yapıyoruz? Hı? Şimdi bir yerde kayak yapacaklarsa ne yapıyor? Sunni kar, buz falan düşüyorlar. Aynısını biz de düşüyoruz. Çabuk kaysın. Hızlı gitsin, otomatik. Hatta daha hızlı gidecekse bir şeyler daha kalıp daha ne, daha süratli onu da yapabiliriz. Yapıyoruz bunu. Yaptın mı sen yani? Yapmışındır, Yapmışızdır. Hepimiz yapıyoruz bunu. Allah affetsin. Evet. Devam eden rivayette, Ubade bin Es-Samit'ten bildirdiğine göre ve vesselam, kendilerinden kadınlardan aldığı gibi beyat alırken şöyle dedi. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak. Aleyhisselatü Vesselam, Mümtehine dördüncü ayette geçen hepsini teker teker sayıyor. Bunun üzerine bana beyat edin diyor. Bu beyatı yerine getirenin sevabı Allah'a aittir. Bunlardan birini ihlal edene bir ceza verilirse bu onun kefareti olur. Bunlardan birini ihlal edip Allah'ın da bu günahını ortaya çıkarmadığı kişinin durumu ise Allah'a kalmıştır. Dilerse onu bağışlar, dilerse azap eder. Bakın akidemizi temelleriyle anlatan ne kadar özlü bir rivayet. Anladınız mı meseleyi? Bakın diyor ki rivayette o daha önceki saydığımız dokuz günahı teker teker ne yapıyor? Sayıyor. Ben bunların üzerine ne yaptım? Beyat ettik. Yani Allah Resulü beyatı böyle şekilde istiyor. Şimdi bu beyatı yerine getirdim deyip de Resulullah'ın üzerinde sizin hiçbir hakkınız yok. Yani ben bunu yapıyorum. Şöyle diyorum. Yok. Sevabınız Allah'a ait. Veyahut bunları beyat ettiğiniz halde zina ettiniz. Allah muhafaza. Veya hırsızlık yaptınız. Veya içki içtiniz. Eğer dünyadayken bunun had cezası size uygulanmışsa Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam dünyadayken bir kul, bir günah işler ona da o had cezası uygulanırsa Allah onu diyor ahirette hesaba çekmekten haya eder. O onun kefaretidir diyor. Bu hadis onun işareti. Anladınız mı? Tekrar aklımıza gelmese de gelecek sorunun cevabını veriyor. Peki günah işledi Ortaya da çıkmadı. Senle sadece Allah biliyor. Bu da Allah'a aittir. Allah Azze ve Celle onu dilerse azap eder. Dilerse affeder. O da Allah Azze ve Celle'nin meşiyetindedir kardeşlerim. Bu bizim akidemizin temel taşlarıdır. Bu hadiste bunun delillerinden bir tanesidir. Anladınız mı? Evet. Yine Bukhari Müslüm'de gelen rivayette ki bunu Buhari ve Müslim'de bu hadisi bulabilirsiniz. Ee, gelen şerhte kardeşlerim, kadınlardan aldığı beyattan kasıt kadınların beyatından bahseden ayette geçenlerdir ki ayeti okuyayım da aklınızda kalmasın. Tabii malumunuz hepiniz ezbere bildiğiniz için ben yine de zihniniz tazelensin diye okuyorum. Ey Muhammed, mümin kadınlar Allah'a hiçbir o şeyi ortak koşmama hırsızlık yapmama, zina etmeme, çocuklarını aç kalma korkusuyla öldürmeme, başkasının çocuğunu sahip ederek kocasına isnatta bulunmama ve uygun olanı işlemekte sana karşı gelmemek şartıyla sana beyat etmek üzere geldiklerinde onları kabul et diyor Allah Azze ve Celle Mümtehine suresinde. Bunlardan birini ihlal edip, Allah'ın da bu günahını ortaya çıkarmadığı kişinin durumu ise Allah'a kalmıştır diyor. Bu da nedir? Çok net olarak gelen ifadedir kardeşlerim. Yalnız ne dışında? Şirk bunun dışındadır. Çünkü İslam'ın temel taşları vardır. Şirk dışında Allah her şeyi ne yapıyor? Affediyor ve örttüyse de sen çıkarmadıkça onu Ne yapıyor? örtüyü ama burada nasıl ifade gelirse gelsin şirk bunun dışındadır kardeşlerim. Akidemiz nedir? Budur. Büyük günahlardan kaçınanın küçük günahlarını da Allah Azze ve Celle ne yapar? Bağışlar kardeşlerim. Evet. Burada gelen ifadeleri e, dikkatli ele almamız gerekir ki her ne kadar günah her ne kadar tövbe meselelerini ele alsak da kardeşlerim, her ne kadar Rabbimizin rahmetinin geniş olduğunu ve rahmetinin o kadar geniş, o kadar geniş olduğunu görsek dahi unutmayalım ki, yasakları çiğneyen Allah'ın gazabına ne olur? Üstahak olur. Veyahut Allah'ın sevgisinden, rahmetinden ne yapar? Uzak olur. Veyahut ayetlerde de geldiği gibi, sakın ha... Allah'ı unutmayın. Sonra Allah da size sizi ne yapar? Unutturur. Diyor. Bu sefer Allah'ın unuttuğu insanlar olursanız bu sefer sizin arkadaşınız size hayrı anlatan, hayra sevk eden değil bir de bakmışsınız ki arkadaşınız, yoldaşınız, candaşınız sizi ne yapar? Rahman'ın zikrinden yüz çevirdiğinizde sizi hep cehenneme götüren, pof poflayan, oraya davet eden etrafınızdaki insanların olduğunu ne yaparsınız? Görürsünüz. Yani belalar katmerli olarak ne yapar? Gelir. Yani günahlar hiçbir zaman ne yapmayacağız? Küçümsemeyeceğiz. Kime karşı işlediğimize ne yapacağız? Dikkat edeceğiz kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah bize imanı sevdirsin. Küfrü, fıskı, isyanı sindirsin kardeşlerim. Evet. Şimdi müminin cehennemde ebedi kalacağını söyleyen onun amelini yok saymış olur. Bu da ehli Sünnet itikadına nedir? Terstir. Yani Allah'ın kitabına Resulullah'ın sünnetine terstir. Allah'ın itaatlarına sevap, günahlarına ceza vaat ettiğini gördüğümüze göre hiç kimsenin işlenen günahları görmesi, itaatları ise görmezden gelmesi doğru olmaz. Zilzal suresinin son ayetlerini hatırlayacak olursanız, zerre kadar iyilik yapan karşılığında ne yapacak? Hayırı görecek. Zerre kadar kötülük yapan da onun karşılığını ne yapacak? Görecek. Bu Allah'ın bize bir nedir? Vaadidir. Allah vaadinden asla ne yapmaz? Dönmez. Yine bu kişiler yani müminin cehennemde ebedeği kalacağını söyleyen, sevapları, amelleri görmeyenler aslında aynı zamanda da şefaati ne yaparlar? İnkar ederler. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bütün peygamberler diyor ne yapmıştır? E, dualarını dünyadayken kullanmıştır ama ben ümmetim için bunu ne yaptım? Ahirete sakladım. O gün diyor bütün insanlar toplanır Adem'e gider. Ey Adem sen insanlığın atasısın. Allah seni eliyle yarattı. Bugün Rabbimiz çok gadaplı. Bizim için gitsen de af istesen yani şefaatçi olsan dediğinde Adem Aleyhisselam ne diyecek? Nefsi, nefsi, nefsi diyecek. Ben yasak ağaca yaklaştım. Şu an Rabbim'in huzuruna çıkıp da sizin için af ne yapamam? Dileyemem. Siz kime gidin? Nuh'a gidin diyecek. Diyor. Nuh aleyhisselama gelecekler. Nuh aleyhisselam ne diyecek? 950 sene Resul'luk yaptı. Ben kavmimin işlediği günahlara, isyanlara dayanamadım ve kavmimin helakını istedim. Şimdi nasıl gideyim de Rabbim'in huzurunu hangi yüzden gideyim de şefaat dileyim, nefsi nefsi diyecek ve diğer peygamberlere sırasıyla gidecekler. En son Aleyhisselatü Vesselam'a geldiklerinde ha tam adama geldiniz diyecek ve arşın altına gidecek, secde edecek, Allah'ın takdir ettiği kadar kalacak. Allah Azze ve Celle iste, istediğin verilecek. Şefaat et, şefaatın kabul olacak diyecek ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a makamı mahmud ne yapılmıştır? Yani şefaat hakkı verilmiştir. Hatta Ezan okurken e, Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünü hatırlayacak olursanız ne diyor? Müezzinin sözlerini ne yapın? Tekrar edin. Sonunda ne yapın? Vesile'yi okuyun. Yani ezan duasını. Muhakkak ki bu makam bana orada verilecek. Muhakkak ki diyor bunu okuyana şefaatim vacıbıdır. Bakın ne kadar güzel naslar. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam şefaat edecek. Ama Gelecek ileriki derslerde şefaatin de şartları vardı. Neydi? Bir, şirkekli olmayacak bu. Ha Onunla alakalı gelen cüz var. Bunu anlatıp da maddelerine geçeyim. Ebu Talip biliyorsunuz Kur'an'dan sabit Tevbe suresiyle şirk üzerine ölen birisi. Müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tevbe etme hakkı yaraşmak, tevbe etmek yoktur diyor. Bu kiminden alakalı? Ebu Talipler. Şimdi Ebu Talib'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yapmış olduğu iyilikler, müşriklere karşı duvar, set olması, buna binaen sahabeler gelip ne yapıyor? Soruyor. Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ha. Ne diyor? Ey Allah'ın Resulü hiç mi faydası olmayacak? Evet diyor. Cehennemde ebedi kalacak. Topuklarına kadar ateşe girecek. Beyni fokur diyecek. Diyor. Yani kafire de şefaat var ama cehennemde var. Yani orada yine ne var? Ebedi ne yapacak? Kalacak. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Şefaat Allah'ın izniyle Şefaat Allah'ın izin verdikleri nedir? Şefaat Allah'ın iznindedir. İzin verdiklerinin de verdiklerinedir. Yani ümmetin günah işleyenlerine, büyük günah nedir? Ama bunların hepsinde kayıt nedir? Allah'ın izniyleridir. Evet. O kadar. Kendisi bunu vermişse bitmiştir. Bizim bunu eleştirmeye, söz söylemeye hakkımız yok. Ama mealci geçinen, mutezile geçinen, akılcı geçinenler çok akıllılar ya. Her şeyi biliyorlar ya, e ben amel edeceğim edeceğim, o yatacak yatacak, haydi şefaat ettim, gir cennete. Bu böyle değil kardeşler. Zerre kadar iyilik yaptığında Allah karşılığını veriyor mu? Zerre kötülükte de yine karşılığını veriyor mu? Müflis rivayetini söylüyor mu? Kime iltimas geçiyor? Eğer kafana göre meseleleri anlamaya çalışırsan, Aynı iblis gibi hareket eder. Ebedi cehennemi ne yapar? Boylar. Şefaat haktır ama Rabbimizin iznindedir Evet Bu da imanla alakalı önemli meselelerdendir. İnkarı mümkün değildir. Ama e, bunun da suyunu çıkarmamışlar mı? Çıkarmışlar. Bugün yaşamış olduğumuz toplumda bazı tayfeler var. Ne diyorlar? Siz benim dediğimi yapın. Ben sizi sırattan şimşek gibi geçireceğim. Mürüt soruyor hocasına. Hocam bu kadar insan. Sen bu cüsüyle bunları nasıl götüreceksin? Siz ormana gitmediniz mi? E, gittik. Orada koca koca ağaçları ne yaptılar? Kestiler. Sonra kipit çöpü yaptılar. O çöpler ne yaptı? Bir kutuya sığdı. Siz o kadar küçük olacaksınız ki diyor, ben onları cebime koyacağım, hepinizi geçireceğim. Diye. Yani kendi de kocaman olacak. Müritleri küçücük, kipi çöpü gibi olacak. O hepsini ne yapacak? Pıt, geçirecek. Ya önce kendin geç, kendin, kendin. Önce sen bir geç. Ben seni bir göreyim. Ondan sonra ben cebine sığıyor mu, sığmıyor mu onu ne yapalım? Bir anlayalım. İşte şefaat öyle insanların kendi takdirine ne yapmamıştır? Verilmemiştir. Ama işte şehit şuradan şu kadar şefaat etme hakkı vardır. İşte alimlerin, sıddıkların, peygamberlerin ama bunların hepsi kime aittir? Allah'a hazze ve celle aittir. Ben size şefaat ederim şöyle böyle bir şey yok. Allah izin verir. Bitti. Ve günümüzde de en yapılan yanlışlardan birisi hemen ezan okundu mu ne derler? Şefaat ya Resulüm. Ne varsa böyle goz bir öperler. Bir şeyler yaparlar. Burada kimi görüyorlarsa bilmiyorum. Cinciler de böyle dırnağa bakarlar, suya bakarlar. Bizim ezan okuyan da millet de öyle yaparlar. Böyle bir şey yok. Sünnet olan neymiş? Ezanın sözlerini tekrar edeceksin. Arkasından da vesile duası var. Şefaat ya Resulullah sözü nedir? Yoktur. Şefaat ölüden değil, deriden ister. Ama Aleyhisselatü Vesselam'a bu hak ne yapılmıştır? Verilmiştir. Dua edeceksen, Ya Rabbi, şefaat edileceklerin arasına beni de kat. Değil mi? Amin. Hepimizi kat. Böyle dua edebilirsin. Ama bir türlü hak verilse bile ondan bunu ne yapamazsın? isteyemezsin. Çünkü bu din vahiy dinidir, akıl dini değildir. Sebebi de budur. Evet kardeşlerim. Ali radıyallahu anh’dan gelen rivayette Ali ve sallamın asabından bir adamın bildirdiğine göre, Alden alıyor. Ali ve sallam şöyle buyurdu: "Kıyamet gününde yeryüzü Rahmanın azameti karşısında serilecek. Her kişinin ancak ayağı basacağı kadar yeri olacak. İnsanların içinden ilk olarak ben çağıracağım ve Cibril'in Rahmanın sağında durduğunu göreceğim." Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki Cibril daha önce Allah Azze ve Celle'yi görmemiştir. Ben ey Rabbim bu kişi senin tarafından bana elçi olarak gönderildiğini söyledi diyeceğim. O zaman Cibril suskun kalıp konuşmayacak. Bunun üzerine Rabbimiz doğru söyledi. Bunu sana ben gönderdim. İste istediğin verilecek. Ben ey Rabbim kullarından bazılarını, Yeryüzünün değişik yerlerinde ibadet eder bir şekilde bıraktım. Senden onlara vereceğim cevabı bekliyorlar diyeceğim. Allah Azze ve Celle bana şöyle buyuracak. Ben seni onlara karşı mahcup etmeyeceğim. İşte Allah'ın belki de Rabb'ın seni övülecek makama yükseltti buyurduğu makamı Mahmud burasıdır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bu hadis birçok kişiden e, rivayet edilerek gelmiştir. Zayıf diyenler de olmuştur ama ravi zinciri çok değişik yelpazelerle geldiği için bu hadisi zikretmeyi uygun gördüm kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ben seni mahcup etmeyeceğim buyuruyor. Ama havuzdan alakalı gelen rivayete baktığımızda Ya Rabbi bu benim ümmetim dendiğinde Allah Azze ve Celle ne diyecek? Evet onlar senin ümmetin ama senden sonra çok ayrı şeyler yaptılar ve imtina ettiler. Öyle deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyecek? Uzak olsunlar, uzak olsunlar, uzak olsunlar diyecek. Yani bu da gösteriyor ki şefahatta, cennette ancak iman ehli olan insanlar için nedir? Geçerlidir. Yine ve Vesselam Rabbim o putlar çok insanları saptırdı. Bana uyan bendendir. Ve İsa aleyhisselamın söylediği onları azap edersen doğrusu onlar senin kullanındır ayetini okudu ve ellerini kaldırıp Allah'ım ümmetim ümmetim diye ağladı. Allah azze ve celle ey Cibril Muhammed'e git ve Rabbin daha iyi bir ancak neden ağladığını sor buyurdu. Cibril Ali sallallahu aleyhi ve gelip ağlama sebebini sordu. Ali sallallahu aleyhi ve selam ağlama sebebini söyledi. Cibril Allah'a Ali sallallahu aleyhi ve selamın neden ağladığını söyledi. Allah azze ve celle ey Cibril Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni razı edeceğiz ve üzmeyeceğiz. <gülüyor> Allahu ekber. Evet bunu Sahih Müslüm'de bu rivayeti ne yapabilirsiniz? bulabilirsiniz kardeşlerim. Ayetler Duha suresi 5, öbürü de İbrahim suresi 36. ayetlerdir. Hani sen ne e, dedin, ananı ve seni eş koşsunlar diye soruyor ya, Ya Rabbi diyor ben bıraktığımda onlar öyle değildir dedi İsa Aleyhisselam. Hani onları azap edeceksen doğrusu onlar senin kullarındır diyor. Evet, yine devam eden rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Cabir'de naklediyor. Bana benden önce kimseye verilmeyen beş şey verildi deyip bu beş şeyi zikretti. Bunlardan bir tanesi de nedir? Şefaat hakkıdır. Biliyorsunuz işte korkuyla bana yardım edildi, işte şöyle şöyle yeryüzü benim için mescit edildi. Bunlardan bir tanesi de nedir? şefaat hakkıdır ama diğer peygamberlerin hepsi duasını ne yapmışlardır dünyadayken kullanmıştır. Ha bu da neymiş? Şefaat haktır. İnkarı neymiş? Küfürdür ve şefaatın eyle sünnet itikadında hak olduğunu bunlar nedir? Delilleridir. Yine gelen rivayette Enes'ten aynı muhtevada Ali sallallahu aleyhi ve sellem e, her peygamberin ümmeti için bir duası vardır. Hepsi dünyadayken kullanmıştır. Ben bu duamı ahirette şefaat için ne yaptım? Sakladım buyurmuştur. Bu da Bukhari Müslüm'de bu rivayeti bulabilirsiniz. Yine Enes'ten gelen rivayette, bu da Müslüm'den geliyor kardeşlerim. ve Vesselam, kıyamet günü peygamberler arasında tabisi en çok olanı ben olacağım. Bazı peygamberlerden sadece bir insandan, bir inananıyla gelecek ben ilk şefaat edeceğim ve şefaat etmesine ilk izin verilecek insan benim buyurmuştur. Evet kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Basit bir konu değil. Küçük demeden, büyük demeden amel defterimiz açıldığında ki bizler baktığımızda belki amel defterimize şu halimizden bakıp belki üç beş ibadetimize güvenip de kendimizi hayırda görebiliriz. Ama defter açıldığında senin ta mükellefiyetinden ne yapılıyor? Açılıyor. Şimdi bir tanesi ölüyor. Son halini görüyorlar. Adam cennettik diyor. Ben de diyorum ki melekler bir açmaya başlasınlar. Baştan da bakayım cennettik mi, cennetlik mi anlarsınız diyorum. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim kıyamet günü mahşer yeri o kadar basit bir yer. Değil. Hele hele Ayşe annemizden gelen rivayet hatırlayacak olursanız ne diyor? O gün diyor insanlar çırılçıplak, sünnetsiz olarak mahşere gidecekler ve haşrolacaklar diyor. Ayşe annemiz diyor ki ya Allah'ın dese utanmazlar mı, sıkılmazlar mı, birbirine bakmazlar mı? Ya Ayşe diyor o gün insanların öyle bir hal olacak ki başlarından aşmış, kimse yanındakinin kim olduğunu görmeyecek. Yani o günkü dehşeti gözümüzün önüne şöyle bir getirin kardeşler. Ve Allah rahmet etmesiyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat hakkını ne yapmıştır? Vermiştir. Ondan sonra peygamberler, melekler, sıddıklar ve Müslümanlardan şefaat etme yetkisine sahip olanlar ne yapacaklar? Şefaat edecekler. Ve bu da ancak Allah'ın izniyle'ndir. Allah izin etmedikçe hiç kimse kimseye ne yapamayacak? Şefaatçi olamayacak. Ve şefaattan alakalı meseleye baktığımızda gelen rivayetlerde kalbinde hardal tanesi kadar hayır olan insan cennete ne yapacak? Girecek. Ona şefaat. En son neticede Allah Azze ve Celle ne yapacak? Allah'ın azatlıları diyerek ne yapacak? Onları cennete koyacak kardeşler. Bizim itikadımız... Budur ama ibadetlere gelen e, naslara baktığımızda Aleyhisselatü Vesselam benim şefaatim, ümmetimden büyük günah işleyenler içindir diyor. Küçük günahlar ne oluyor? Abdest alıyorsun gidiyor. Bir namaz bir namaza bir cuma bir cumaya bir ramazan bir ramazana o aradakileri ne yapıyor? Küçük günahların hepsini götürüyor. Allah bizleri bağışlasın, her türlü uzumuzdan işlediğimiz günahları Rabbımız bağışlasın ve bizi her türlü günahtan uzak tutsun kardeşlerim. Unutmayalım ki cehennemle alakalı ayetleri dersten sonra fırsat bulduğunuzda hafta içinde tek tek okumanızı tavsiye ediyorum. Al derinize bir Kur'an, o cehennem ehline meleklerin sorduklarını, cehennemle alakalı sahneleri, Allah için bir okuyun. Size bir uyarıcı gelmedim. Bu ateşe size hatırlatmadım. Sizi Allah'a davet etmedim. Siz neden o peygambere tabi olmadınız? Neden yalanladınız? Neden o sözü tutmadınız? Neden yanlış arkadaşını tuttunuz? vehut gelen naslara bakıyorsunuz, Allah Azze ve Celle cehennemde olan birine ne diyor? Bütün her şeyini, sülalenin malını, mülkünü, kazandığın her şeyi. Versen de şu halinden kurtul desen ne yaparsın diyor? Ne diyor? Evet. Hepsini veririm. Ben senden onlar istemedim ki diyor. Sadece bana şükredsen yeterti diyor. Allah aklını başına alan, gidişatını düzelten, kendine çeki düzen veren, her türlü laşkalıktan, ihlâssızlıktan, samiyetsizlikten uzak kalanlardan eylesin. Arkadaşına dikkat edenlerden eylesin. Evet. Unutmayalım ki bir kasabaya bir münafık gelse, arar kendi gibi cinsini bulur. Onunla oturur, onunla kalkar. Bir kasabaya bir mümin gelse, kendi gibisini arar, bulur. Müminle arkadaşlık yapın, yemeğinizi mümin Size Sizi üzmez mümin. Üzmediği gibi temizler, sırrını saklar, seni düzeltir, hayran sevk eder. Münafık öyle değildir. Yüzü güler, yemeğini yer, ikramını alır, karnında ikramı iken bir de senin etini yer. Seni her yerde rezil eder. İlk seni bırakıp kaçacak, odur. İlk rezil edecek, odur. İlk günaha saplatacak, odur. Tevhitte, akidede, istikamette bocalatacak, odur. Öyleyse kardeşlerim, günah meselesi gündeme girdi mi, arkadaş meselesi de otomatikmen girer. Rızık meselesi otomatik girer. bulunduğun meselesi semt otomatik ne yapar? Girer. 99 kişi öldüren mi düşünün? Onun için hepsine dikkat edersek, birbirimize de dikkat edersek ve birbirimizi de hayra sevk edersek, kendi nefsimiz için istediğimizi, kardeşimiz için de istersek, olay kendiliğinden ne yapar? Çözülür. Allah hepimizi cennetine koysun. Cennete girecek amel işlemeyi bizlere nasip etsin. İhlaslı, samimi kullarından eylesin. Hakkı hak bilip ona tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve tuğbilihim. Velhamdülillahi Rabbin Alemin.